Bismillahirrahmanirrahim. 127 Kadınlar hakkında senden fetba istiyorlar. De ki, onlara dair fetbayı size Allah veriyor. Kendilerine yazılmış olanı vermediğiniz ve nikahlamayı istemediğiniz yetim kızlar hakkında mağdur çocukları hakkında ve yetimlere insaflan bakmanız hakkında kitapta sizlere okunan ayetler vardır. Hayır olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilicidir. Bu halde Ayşe annemizden gelen rivayette, Ayşe annemiz bu ayeti okuyarak, şöyle demiştir. Bu, yanında yetim olan kişidir. O, kızının velisi, varisi olup, kız hurmaya varıncaya kadar, onun malına otak olmuştu. O kişi onu nikahlamayı arzulamaz. Ancak kızın kendisine ortak olduğu malında ortak olacak endişesiyle başka biriyle evlendirmekten de hoşlanmaz. İşte bu ayet bunlar hakkında nazil oldu demiştir. Evet. Yetimlere insafla bakmanız hakkında kitapta sizlere okunan ayetler var. Mal ve güzellik sahibi olduğunda tercih edip nikahladığınız gibi Güzelliği ve malı olmadığında da onu tercih edip itaheiniz diyor Allah Azze ve Celle. Hayır işleme ve emirlere uymayı, teşvik sade olmak üzere, hayır olarak, hayır olarak ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilicidir. Allahü Teala bunların hepsini bilir. Bunlara göre bol bol mükafat mutlaka verecektir diyor. Evet. 128. Eğer kadın, kocasının serkeşliğinden veya yüz çevirmesinden endişe ederse, anlaşma yoluyla aralarını bulmalarında kendileri için bir günah mı? Anlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler kıskançlığa meyyazdır. Eğer iyi davranır ve sakınırsanız, Allah işlediklerinizden haberdardır. 129 ve 30 ne kadar isteseniz yine de kadınlar arasında adalet yapamazsınız. Bari bir tarafa tamamen meyletmeyin ki öbürünü askıdaymış gibi bırakmayasınız. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz ki Allah gafur, zahim olandır. Eğer ayrılırlarsa Allah her birini nimetinin genişliğiyle zengin kılar. Allah vasi, hakim olandır. Allah ve teala, karı kocanın durumlarından bahsedip, kanun koyarak, bu ayette erkeğin kadından yüz çevirmesi, veya onunla birleşmesi, veya ondan ayrılması durumundan bahsediyor. Burada, kadının kocasının kendisine nefret etmesi, veya yüz çevirmesinden korkması halidir. Bu durumda kadının nafaka giyim, baranak veya diğer haklarından bir kısmından veya tamamından vazgeçme hakkı vardır. Koca bunundan kabul edebilir. Kocası lehine bu hakkından vazgeçmesi durumunda kadına, kadından bunu kabul etme konusunda da kocaya bir güne yoktur. Bunun içindir ki Rabbimiz Sübhanahu ve Teala anlaşma yoluyla aralarını bulmalarında kendileri için bir günah yoktur buyurduktan sonra anlaşmak ayrıldıktan daha ayrılıktan daha hayırlıdır nefisler kıskançlığa meyaldır buyuruyor münakaşa halinde anlaşma ayrılıktan daha hayırlıdır bunun için sevde binti zema yaşlandığında Ali sallallahu ondan ayrılmak istemiş ve o da gününü Ayşe'ye bırakması ve Ali sallallahu da kendisini nikah altında tutması şartıyla onunla anlaşmıştır kardeşlerim. Ali sallallahu ve wasallam bunu kabul buyurarak onu o hali üzerine ne yapmıştır, bırakmıştır. Evet. Burada yine Allah subhanahu ve teala evlilikte adaletli olmayı, çok evliliklerde birine bırakıp öbürüne meyletmemeyi bari meyledersen çok ülfetmemeyi tavsiye ediyor 131, 132, 133 ve 134 Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Amdolsun ki biz senden önce kendilerine kitap verilenlere de size de hep Allah'tan korkun diye tavsiye ettik. Küfür ederseniz muhakkak ki göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Allah gani ve samit olandır. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter Ey insanlar O dilerse Sizi götürür de yerine, Yerinize başkalarını getirir Allah buna kadirdir Kim dünya mükafatını isterse bilsin ki Dünyanın da ahiretin de mükafatı Allah'ın katındandır Allah zemin basir olandır bu ayet kardeşlerim göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır diyerek hatırlatarak başlıyor. Rabbimiz subhanahu ve teala göklerin ve yerin sahip olup her ikisinde de kendisinin hakim olduğunu haber veriyor. Yani onlara nasıl tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet etmek suretiyle Allah'tan kormayı Korkmayı tavsiye etmişsek size de aynı şekilde tavsiyede bulunduk duyuruyor Rabbimiz Sübhanahu ve Teala küfür ederseniz muhakkak ki göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır diyor. Ve yine bir ayet-i kerimede Musa Aleyhisselam'ın kavmine siz ve yeryüzünde bulunanların hepsinden nankörlük etseniz muhakkak ki Allah hepinizden müstahalidir diyor başka bir ayette küfredip yüz çevirmişlerse Allah ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiş Allah ganidir hamittir demiştir Rabbimiz subhanahu ve teala kardeşlerim göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır vekil olarak Allah yeter buyuruyor ki herkesi kazandığı ile değerlendiriyor her şeye gözetici ve şahit olur. yine Rabbimiz diyor ki ey insanlar o dilerse sizi götürür de yerinize başkasını getirir diyor aynen aleyhissalatü Selam efendimizin siz günah işlemeyecek olsaydınız Allah günah işleyen bir topluluk halk eder onlar günah işler tevbe eder Allah da onların tevbelerini ne yapar affederdir. Yani Allah subhanahu ve teala böbürlenmeyi kibirlenmeyi ve ona karşı büyüklük göstermeyi ne yapmıyor? Affetmiyor. Rabbimiz subhanahu ve teala kim dünya mükafatını isterse bilsin ki dünyanın da ahiretin de mükafatı Allah katındadır. Aynen ameller niyetlere göredir hadisini hatırlayacak olursanız ne yapıyor orada? Kim dünyalık bir kadına veya bir metaya kavuşmak isterse bana onun eline geçecek odur. Kim de Allah'a ve hizmet ederse onun da karşılığı Allah'tandır kardeşlerim. Bu mayanda İbn-i gelen bir sözü söz diyor geçersizdir amel olmadıkça söz ve amel geçersizdir, doğru bir niyet olmadıkça, söz, amel doğru niyette geçersizdir, sünnetten bir delil olmadıkça demiş ve bu meseleyi gerçekten çok güzel anladıklarını beyan etmişlerdir. Allah bizlere de aynı anlayışı nasip etsin. 135 en iman edenler, kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa, Allah için şahit olarak adaleti gözetin. İster zengin, ister fakir olun. Onları Allah'ın koruması daha uygundur. Adaletinizde vesveselere uymayın. Eğer delinizi büker veya yüz çevirirseniz, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Evet. Görünüşte, tabii canım, Allah'ın ayeti. Kim Allah'ın emri başın üstüne herkes der değil mi? Kim itiraz eder? Tabi canım dinde eksik var mı? Tabi dinde itiraf edilmiş ne var ki? Gafil bırakılan ne var ki? Herkes sözde bunu söyler ama Allah hazze ve celle imtihan etti mi? İş başa düştü mü? Bak o zaman tepinmelere bak o zaman tepinlere hiç unutmam bir arkadaş bana geldi babası tutuyor tüfekle damadını gece duvardan atlarken vuruyor öldürüyor olayı kızı görüyor kendi kızı öldürmenin karısı almış bana getirdi Başka hiç şahit yok. Abi ne kadar tembihlersek tembihleyelim bu babamı ipe gönderecek. Açtım bu ayeti gösterdim. Ya şimdi diyor yani zaten öldü. Acı acı. İkinciyi de mi gönderelim içeriye? Açtım ayeti okudum. Ey iman edenler. Kendiniz, ana babanız, veya yakınlarımız aleyhine de olsa Allah için şahit olarak adaleti güzeltin İster ister zengin ister fakir olsun onları Allah'ın koruması daha uygundur adaletinizde heveslerinize uymayın eğer dilinizi büker veya yüz çevirirseniz Allah yaptıklarınızdan haberdardır ve neticede kız canı yanmış mahkemede olayı olduğu gibi ve nasıl planlandığını ki şey kazayla işte hırsız geliyor zannettim şöyle diyor zannettim falan hikayesinde ama olay daha başkaymış olduğu gibi anlattı desem yıllarca hapiste yattı daha sonra aslan çıktı ki içeride artık kala kala kal, kal, kalmamış iki sene falan önce öldü yanlış hatırlamıyorsam o insan ama o kıza şahitlik yaptı diye kendi kardeşleri tut akrabaları tut kimse sahip çıkmadı horladılar dışladılar ve o öldürülenle birlikte sanki adeta o da diri diri kabre girdi kardeşlerim hem de aynı batında yattı kardeşleri ve babası tarafından da çok ağır hakaretlere uğradı Şimdi insan imtihan olunca ayetlerin zıttını nasıl tersine hareket ediyormuş değil mi? Allah Azze ve Celle bize taşıyamayacağımız yükü vermesin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala imanı hakkıyla anlayan, hayatına sanne bir şekilde geçiren, ondan korkan, hesabı unutmayan insanlardan eylesin. Bakın burada hep adalet üzerine ama bunu iman eden kullarına sesleniyor. Hep adalet üzerine olun. Sağa sola sapmayın diyor. Allah için ayıplayanın ayıplaması onları bundan yani sizi bundan alık olmasın diyor. Zor olay kardeşlerim, zor. Dinin tamamlandığını, eksik bir şeyin olmadığını söyleyen bizler bir mesele olduğunda canım o zaman işte şu mu varmış o zaman sanki sigorta mı vardı işte sigara mı vardı e muhakkak bunu buna kıyaslayıp da şöyle şöyle dememiz e hani eksik değildi hani kemale erdiydi onun için dini güzel anlamak gerekiyor Allah kıyamete kadarı olmuş olacağı her şeyi hükme bağlamış temel taşlarını koymuştur yeter ki biz bundan razı olalım ve dikkat ederseniz bakın bu ayette bazı ifadeler var İster zengin olun ister fakir olun onları Allah'ın koruması daha uygundur diyor ah bir yakalayabilsek ah bunları bir anlayabilsek adaletinizde de diyor hevesinize uymayın diyor Hatırlarsanız Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hakim diyor akrabasına hüküm vermesindir. Kılgınlık anında hüküm vermesindir. Bunlar basit şeyler değil kardeşlerim. Evet. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hayber halisinin meyva ve ekinlerini tahmin ve takdir etmek üzere Abdullah İbni Revaha'yı gönderdiğinde kendilerinin acıması için ona rüşvet vermek istiyorlar. Abdullah diyor ki, Allah'a yemin ederim ki, size yaratıkların en sevgilisinin yanından geldim. Sizin sayınızca maymun ve domuzlardan bana daha kötüsünüz. Onu sevmem ve size kızmam için hakkınızda beni adaletsizliğe de sevk etmeyin diyor. Görüyor musunuz cevabı? Yani rüşveti almadığı gibi bakın adaletten hükmetmem için de beni kızdırmayın diyor. Ya. Çünkü ben, ben diyor çok sevimli birinin yanından geliyorum. Yani bana dünyayı ve ahireti hatırlatan dünya ve içindekilerinin verenin de, ahirette verenin de kim olduğunu hatırlatanın yanından geliyorum diyor. Evet. Allah bizleri öyle adaletli olanlardan etsin. Öyle insanlar olduktan sonra onların nesilleri de güzel olur kardeşlerim. Çünkü Allah'a inanan güzel düşünür, güzel düşünen güzel işler yapar. 136 Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanın, kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa düşmüştür. Evet kardeşlerim, Allah ve teala iman eden kullarına, imanın bütün hükümlerine, şubelerine, rukunlarına, temellerine girmeyi emrediyor bu hasıl olanı yeniden tahsil anlamına değil, bilakis kamil olanı daha mükemmelleştirme, yerleştirme ve ona devam kabilindedir. Nitekim mümin her namazında bizi doğru yola ilet der ki, bunun anlamı bizi bunda basiretli, basiretli kıl, bizim hidayetimizi artır ve bizi bunda sabit kıl demektir. Allah Azze ve Celle'nin, ey iman edenler Allah'tan korkun ve Peygamberine inanın diyor. Peygamberine indirdiği kitaba inanın. Yani burada Kur'an kastedilir. Daha önce önce indirdiği kitaba inanın. Yani onları tasdikleyindir diyor. Ve kim Allah'ı, melekleri, kitaplarını, Peygamberini ve ahiret günü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa düşer buyuruyor. Böyleleri hidayet yolundan çıkmış, doğruluktan ve adaletten bir uzaklaşmıştır Evet kardeşlerim, demek ki biz iman olarak Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu, sıraladığı her şeye iman ediyoruz, tasdik ediyoruz. Ama itaatımız ve ittibamız Kur'an'a ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a. 137'den 140'a kadar doğrusu inanıp sonra küfredenleri sonra inanıp tekrar küfredenleri sonra da küfürleri artmış olanları Allah bağışlamayacaktır. Onları doğru yola da eriştirmeyecektir. Münafıklara kendilerine elem verici bir azap olduğunu müjdele onlar ki müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların tarafında izzet marıyorlar Doğrusu izzet bütünüyle Allah'ındır. O size kitapta Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve alaya alındığını işittiğimizde onlar başka bir mevzuda intikal edinceye kadar yanlarında oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bildirdi. Doğrusu Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Allahu Ekber. Çok önemli bir ayet. En çok ihmal edilen ayetlerden bir ayet. İnşallah tafsiratı birazdan gelecek ama şu son cüzünü tekrar okumak istiyorum. O size kitapta Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve alaya alındığını işittiğimizde onlar başka bir mevzuya intikal edinceye kadar yanlarında oturmayın. Kim yapıyor bunu? Bakın devam ediyor. Siyah ve sibakı çok önemli. Kendi kendine açıklıyor ayet. Yoksa sizler de onlar gibi olursunuz diye bildirdi. Doğrusu Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Ayetler okunmazsa, Tabii ki insan artık heva ve hevesine uyar. Ayetlerin tartışıldığı, alaya alındığı, tertüre edildiği ve tattırıldığı bir ortamda duran insan, Allah Azze ve Celle o da aynen onlar gibi olacak diyor. Bir gün bir bayramda bir arkadaşı ziyaret ettiğinde onun yeni doğduymuş. Kendisi İzmir'in bilmem ne bitirmiş o çocukları ben çocukluktan tanıyordum ama büyüdüklerini falan hiç görmedim öyle. İşte öğretmenim bir şey çıkmış gelmiş benim odaya girdiğimde el kesme falan meseleleri konuşuluyor ben girince herkesin rengi değişti bir sustular böyle hemen arkadaş ha dedi bak Hüseyin abi geldi şimdi konuş dedi Konuşurum canım dedi. Ne var ki bunda dedi. Yani el kesme, çağ dışılık dedi. Taşlayarak öldürmek, çağ dışılık Kur'an'ın neresinde vardı? Sen hiç Kur'an okudun mu dedi. Tabi canım dedi. Biz de müslümanız dedi. Gavur muyuz dedi. Tabi okuduk dedi. Öyle dedi yobazlar dedi. Dini öyle hale getirmiş ki işte şimdi dedi. Şöyle şöyle şöyle. Tabii bizim hanım, çoluk çocuk ayrıdır da. Onun hanımı evlere şenlik bizim içimizde oturuyor. Eceklerin içinde. Ve bu çağdaşlık. Bir Kur'an istedim. Arapça. Verdim. Maide 38'i. Şunu bir okur musun dedim. Ben de Kur'an okumayı bilmiyorum. E nasıl konuşuyor? Peki dedim. Anladığımız dilde meal var mı bir dedim? Var dediler getirdim, verdimlerini. Oku bakayım buraya dedi. Okudu. Hemen kitabın ön tarafını açtı. Bunu dedi, kim tercüme etmiş? Vallahi oradaki yazan isim benim değildir. Ben tercüme etmedim. Ama dikkat edersen ben sana önce Arapçasını verdim. Şurayı bir okumuşun diye gösterdim. Sen dedin ki ben okuma bilmem. tercümesine girmedik dedim. Bak ben sana bir de mayanını gösterdim eğer burası yalnızsa Kur'an'da olmadığını iddia ediyorsan olmadığını bana getirdi ondan sonra mevzu başka yerlere gidiyordu ben dinim hakkında konuşturmam ben dinimi biliyorum dinimi de tartışmaya açmam ama gelelim gel senin dinini bir tartışmaya açalım o da ona yanaşmadı tamam o zaman kapatalım bakın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 geldiğinde o ortam aynı bu ayet gibiydi öbürü diyor olur öbür mu Allah'ın ayetinde var yok ki yerini bilmiyor ki yani ne sağından sonundan geleni Müslüman öğrenmiş ne de bir tahsil etmiş kardeşlerim herkes İslam'a talip ama İslam'ın ahkamını kim biliyor ki hadi bugün İslam geldi selalı haramı öğretecek bir tane alim çıkarıp onu bırakın şu nefislerine doymak bilmeyen nefislerine hep gaz veren hep onunla hareket eden bizlerin başına bir iş geldiğinde muhakeme edilse kaç tane kadı var bir meseleyi çözecek Allah aşkına Heh. Allah sizlere yardım etsin Allah bize merhamet etsin allah Teala imana gelip sonra dönen, sonra tekrar imana gelerek tekrar imanından dönüp sapıklık üzere devam eden ve sapıklığı ölünceye kadar artanların ölümünden sonra tövbesinin kabul olmadığını Allah'ın onları bağışlamayacağını içinde bulundukları durumdan çıkıp kurtuluş bir çıkış ve hidayet yolu bulamayacaklarını haber veriyor ve Allah'a onları bağışlamayacaktır onları doğru yola da eriştirmeyecektir buyuruyor evet yine Allah subhanahu ve teala münafıklara kendilerine elen verici bir agap olduğunu müjdele buyuruyor ki münafıklar bu niteliklerinden dolayı iman etmiş sonra küfretmiş ve kalpleri mühürlenmiştir Allahı u Teala onları müminler yerine kafirleri dost edindikleri nitelemiştir. Gerçekten onlar kafirlerle birliktedirler. Onları sever, onlara sevgilerini gizlerler. Onlarla baş başa kaldıklarında biz sizinle beraberiz. Kendilerine muvafık olduğumuzu göstermek suretiyle müminlerle ancak alay edicileriz derler. Allah-u Teala da kafirleri sevmelerinden dolayı onları kınayarak Onların tarafında izzet mi arıyorlar buyurmuştur. Sonra Rabbimiz subhanahu ve teala kim izzet istiyorsa izzet bütünüyle Allah'ındır. Fatır 10. ayeti indirmiştir. Oysa izzet Allah'ındır, peygamberinin ve müminlerinindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler demiştir münafıkı 8'den. Bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz ne diyor? İzzet ve övünç arayarak kendisini dokuz kafir ataya nispet eden kişi, ateşte onların onuncusudur. Anladınız mı? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam efendimiz, İzzet ve övünç arayarak kendisini dokuz kafir ataya nispet eden kişi, onların 10.sudur buyurmuştur evet, 141 onlar hep sizi gözetleyip dururlar Allah'tan size bir zafer gelince sizinle beraber değil miydik derler kafirlere zaferden bir pay düştüğü zaman da onlara size üstünlük sağlayarak müminlerden korumadık mı derler kıyamet günü aranızda hüküm verecek Allah'tır. Allah, müminlerin aleyhinde kafirlere asla fırsat vermeyecektir. Gardımız Subhanahu ve Teala kardeşlerim, burada da bu dönek olan münafıkların hallerini anlatıyor. İman edenlerin musibete düşer kaldıklarını gözetlerler, güç ve kuvvetlerinin sona ermesini, şıftı onlara galebe çalmasını, ve dinlerinin bitmesini gözetlediklerini haber veriyor. Evet. İşte bunların bu hallerine haber veriyor ki, biz de bunların ne olduğunu bilelim, aynı oyuna bizler de ne yapmayalım, gelmeyelim, gelmeyelim. Bu sözleri de onların kafirleri sevdiklerini ifade eder kardeşlerim. Onlar hem inananlara, hem de kafirlere, onlarla birlikte pay alabilmek ve onların hilelerinden emin olabilmek için yapmacık davranıyorlar bunun yegane sebebi ise imanlarının zayıflığı ve yakınlarının azlığı olmuştur Allah'ın subhanahu ve teala onlara kıyamet günü aranızda hüküm verilecek dünya hayatında görünüşte şerî hükümlerin hakkınızda uygulanmamasına kanmayın aldanmayın çünkü bunda da Allah'ın bir hikmeti var içlerinde eklerin ortaya döküleceği, görüşlerde olanın yok olacağı kıyamet günü sizin görüşleriniz size asla fayda vermeyecek diyor. Evet. Allah bizi her türlü münafıklıktan ve onun kuyundan, nifaktan beni buyursun kardeşlerim. İman eden, imanının gereği amel eden insanlardan eylesin. Amin yarabbim. 142 ve 143 Doğrusu münafıklar Allah'a oyun etmek isterler. Oysa o onların oyunlarını başlarına geçirir. Onlar namaza tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek azanarlar. Ne onlarladırlar ne de bunlarla. İkisi arasında bocalayıp dururlar Allah'ın saptırdığı kimseye yol bulamazsın <gülüyor> evet burada da dikkat ederseniz münafıkların sıfatlarından namazdaki nifak alametlerinden Allah Azze ve Celle başlıyor onlar ne yaparmış birincisi bu münafıkların Allah'a oyun etmek isterler görüyor musunuz insanlar günah işleye işleye işleye işliye, artık mahrukatı bırakıyor da yaratan gözünü dikiyor onlar kimmiş namazı tembel tembel kılarlar insanlara gösteriş yaparlar ve namazlarında da Allah'ı pek az alarlar. evet kardeşlerim demek ki namazın insanın bedeninde dininde Büyük bir hakimiyeti var. Demek ki insanların namazı düzgün kıldığında münafıklıktan da kurtulma yolları var. Bir eserde okumuştum, alemin birine vaaz eden, insanları imşad eden, alemin birinin kızına münafıklardan birisi da halis münafık olan bir delikanlı talip oluyor baba kızına soruyor bakıyor ki gönlü var tamam diyor sen benim 40 gündür arkamda namaz kıl sabah namazını cemaatle inşallah 41. gün nikahını kıyayım diyor herkes uyarıyor aman verme o şöyle şerli öyle münafık 41. gün kızının nikahını kıyır diyor herkes şaşırıyor o delikanlı gitmiş yerine sakin sanimi, hareketlerinde net imanlı biri çıkmış gelip ona soruyorlar bu nasıl oldu vallahi diyor o talip olduğunda benim de gönlüm arzulamamıştı ben de istememiştim ama diyor nikahdaki şart babanın izni kızın rızası baktım ki kızımın gönlü var yaradana sığındım 40 gün cemaate devam edenden münafıklıktan eser kalmaz naklini hatırladım Yaradanlar, yaradana sığındım ben de bu şartı koştum vallahi ben bundan başka bir şey bilmiyorum diyor kardeşlerim namazın aynen aleyhissalatü vesselam efendimizin de dediği gibi kim 5 beş vakit namaz kılar ve bunun da misali diyor birinin kapısının önünden bir nehir geçse ve kişi ona günde beş sefer girse yıkansa kirde neser kalır mı? kalmaz değil mi? işte dinde namazın misali putur diyor bunu en yakın kirmizinin kitabı misalinde bulursunuz demek ki ibadetlerin hele hele bu ibadetlerde namazın Böyle temizleyici olduğu gibi, bakın burada Allah Azze ve Celle, onlar ne yaparlar? Tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, ve Allah'ı pek az anarlardır. Namaz insanı aynı zamanda temizleyici olduğu gibi, namaz bir insanın münafıklığını da göz önüne seren ibadetlerden bir tanesi kardeşlerim. Bunları unutmayalım. Evet. Aleykümselam ve rahmetullah ve rekatim. Hoş geldin. Hadi kardeşim. Allah sana da sabahını hayırlı kılsın. Rabbimiz Allah'a ve inananlara oyun etmek isterler. Bu ayet daha önce de geçmişti. Hatırlarsanız Bakara 9'da. Rabbimiz subhanahu ve teala burada da doğrusu münafıklar Allah'a oyun etmek isterler. Oysa o onların oyunlarını başına geçirmiştir. Şüphesiz Allah'ı teala oyun etmez. Zira o gizlilikleri ve gönülleri kalplerde olanı iyi bilendir. Fakat münafıkları, bilgisizlikleri, ilim ve akıllarının azlığı sebebiyle insanların yanında işlerinin revaş bulduğu ve görünüşte dinin hükümleri onlar üzerine uygulandığı gibi Allah katında kıyamet günü hükümlerinin aynı alacağını ve Allah katında işlerinin revaş bulacağını sanarak buna inanırlar nitekim Allah subhanehu ve teala haber verdiği üzere aleykümselam kıyamet günü doğruluk üzere olduklarına dair Allah'a yemin edecekler ve bunun Allah katında kendilerine saygı sağlayacağına inanacaklar bu konuda Rabbimiz subhanahu ve teala diyor ki Allah'ın onların hepsini yeniden dirilteceği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin ederler buyurmuştur Allah subhanahu ve teala kardeşlerim onlar namaza tembel tembel kalkarlar diyor. Amemlerin en şereflisi sazilettesi ve hayırlısı olan namazda münafıkların sıfatları bu. Onlar namaza kalktığında tembel tembel kalkarlar. Zira onlara namaz kılma niyetleri yok. Onların buna inanmaları imanları haşyetleri de yok. Onun namazını da anlamazlar. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim, o şöyle demiştir. Kişinin namaza tembel tembel kalkması, hoş görülmemiştir. Kişinin namaza güler yüzle, büyük bir istek ve sevinçten kalkması gerekir. Zira o, Allah'a minacatta bulunmaktadır. allah Teala onun önündedir. Onu bağışlayacak, ve dua ettiğinde ona icabet edecektir. İbn Abbas onlar namaza tembel tembel kalkarlar ayetini okuyor ve başka bir şekilde de rivayet ederek namaza tembel tembel gelinler yani Tevbe 54. ayetinde olduğu gibi onlar namaza tembel tembel kalkarlar ayeti kelimesi, onların dış görünüşteki sıfatlarını ifade etmektedir. Allah subhanahu ve teala onların işlerindeki bozukluklarına dair sısaklarını zikrederek insanlara gösteriş yaparlar buyurmuştur. Onlar da ihlas yok. Bunun içindir ki insanların kendilerini genellikle görmeyecekleri yatsı vaktindeki yatsı namazı ve alaca karanlıktaki sabah namazı gibi namazlardan hep geri kalırlar. Nitekim bakın Buhar ve Müslim'de gelen bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne diyor? Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı ve sabah namazlarıdır. Onlarda olan ecil ve sevabı bilselerdi emekleyerek bile olsa o ikisine gelirlerdi. İstedim ki namazla emredeyim ve namaza durursun sonra birisini emreleyeyim. Ve insanlara namaz kıldırsın da ben yanlarında odun desteleri olan kişilerle çıkayım ve namazda bulunmayanlara gideyim onların üzerlerine evlerini ateşle yakayım. Evet. Allah ve Hüveteala bizleri imanda sabit kılsın. kalplerimizi dininde davet olsun, Ayaklarımızı kaydırmasın. Yine Müslüm'ün kitabı salatta kardeşlerim o gün diyor birisi çok hasta bile olsa iki kişinin omuzunda ayakları yerde sürünür vaziyette namaza gelir sırf insanlar ona münasip oldu demesinler diye diyor. Evet. 144, 145, 146 ve 147 Ey iman edenler, Müminleri bırakıp da kafirlere dost edinmeyin. Allah'ın aleyhinize apaçık bir ferman vermesini mi istersiniz? Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamazsın. Allah, tövbe edenler, ıslah olanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerine Allah için bağlananlar müstesnadır. Onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Şükredip iman ederseniz Allah size niçin azab Allah şakir ve alim olandır burada da hemen ön plana kafirlerin dost edinilmeyeceği ortaya çıkıyor. Burada direkt kitap mümin kullara müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmelerini, onlarla sohbette bulunmalarını, arkadaş olmalarını, ihlaslı davranmalarını, onlara sevgi ve dostluk hisleri beslemelerini, müminlerin gizli hallerini onlara ifşa etmelerini, Allah'a yasaklıyor. Kime? Tabii ki mümin olanlara. Dayeti kerimede müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Aleykümselam ve rahmetullahi wabarakatuhu. Kim böyle yaparsa Allah ile dostluğu kalmaz ancak onlardan sakınmanız müstesna. Allah size kendisinden korkmasını emrediyor. Bunun içindir ki kardeşlerim burada Allah'ın aleyhinize sizi cezalandırmak üzere apaçık bir ferman vermesini mi istiyorsunuz buyurmuştur. Evet. Ve yine bu ayette dikkat ederseniz kafirlerin cehennemin en alt tabakada olduğu zikredilir Ebu Hüreyya'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır ayet hakkında üzerlerine örtülecek tabutlardadır buyurmuştur. Yine Ebu Hireyye'den gelen rivayette o doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır ayet hakkında en alt tabaka bir takım evlerdir ki kapıları onların üzerine örtülecek altta içlerinden yakılacaktır buyurmuşunuz 148 ve 149 Zümne uğrayanlarınki başka Allah çirkin sözün alenen söylenmesini sevmez Allah sevmeyi alim olandır bir, bir iyiliği açığa vurur veya gizler yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah afu ve hadir olandır Burada da Allah'ın af ve mağfireti ön plana çıkıyor. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim, Allah çirkin sözün alenen söylenmesini istemez ayeti hakkında, Allah bir kimsenin diğer birine mazlum olması dışında beddua etmesini sevmez. Ancak mazluma kendisine zulmedene beddua etme ruhsatı verilmiştir ki, bu da zulme uğrayan kinin başka sözüdür. Eğer ederse bu onun için daha hayırlıdır. Evet. Ukveh İbni Amr'dan gelen bir rivayette biz ey Allah'ın Resulü sen bizi gönderiyorsun da biz bir kavme varıyoruz. Onlar bizi misafir etmiyor. Bize misafir yemeğe vermiyor. Bu konuda ne buyurursun diyor. Aleyhissalatü Vesselam bir karnına varıp indiğinizde onlar misafir için gerekeni size emrederlerse onlardan kabul edin. Eğer bunu yapmazsa misafir için gerekli olan hakkı onlardan alın diyor. Misafirin hakkı ne? Biliyor musunuz? Sıcak yemek, sıcak yatak ve sıcak oda. Bu misafirin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 Şafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah ve peygamberine iman edip onların birini diğerinden ayırmayanlara işte onları Allah'a mükafatlarını verecektir. Allah kafurdur, rahim olandır. Bu ayet-i Nisa 59'da izah etmiştir. Orada detaylıca üzerinde durmuştur. Muhtez fırkasından sırtasından bahsetmiştik. Onların, Kur'an bize yeter, Kur'an'dan başka bir şeye biz inanmayız, Peygamber'in sözleri ise zannidir, uysak bile kitaba vurur, uyanı alırız, uymayanı almayız derlerdi. İşte Allah Azze ve Celle onlara burada net bir cevabı ne yapıyor? Veriyor. Ki zaten bunlar Yahudiler ve Hristiyanların adetleridir. Ki aleyhissalatü vesselam efendimiz de siz de karışı karışına, arşını arşına, tabucun tabuca denk geldiği gibi onlara ne yapacaksınız? Uyacaksınız diyor. Allah bizi imanda dininde sabit kılsın. Allahu Teala kendisini ve peygamberlerini inkar eden Yahudi ve Hristiyanları burada tehdit ediyor. Zira onlar imanda Allah ile peygamberlerin arasını ayırmışlar. Peygamberlerden bağısına iman ederken bağısını inkar etmişlerdir. Kendilerine kendilerini buna sevk eden bir delil olmaksızın mücerred arzu ve alışkanlıklarıyla babalarından gördükleriyle bu yola sapmışlardır. Bunda mücerred, heves ve asabiyetlerinden başka dayanacakları yollarda yoktur. Yahudiler Allah onlara lanet etsin İsa ve Muhammed Aleyhisselamların dışındaki peygamberlere inanmış Hristiyanlar peygamberlerin hepsine iman etmiş fakat peygamberlerin sonuncusu Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etmiştir. Samiriler Musa İbni İmran'ın halifesi Yuşa'dan sonra hiçbir peygambere iman etmemişler ve mecusiler zera düşler denilen bir peygambere iman etmişlerdi sonra bunu şeriatında inkar ettiler ve peygamberleri arasında aralarından kaldırdılar buradan maksat kardeşlerim peygamberlerden birini inkar eden diğer peygamberleri de inkar etmiş sayılır Allah-u Teala'nın yeryüzü halkına göndermiş olduğu her peygambere iman gerekir Onlardan birinin peygamberliğini haset veya asabiyetine veya kendi hevesine uyarak reddeden kişinin, peygamberlerden herhangi birisine imanın şeri bir iman olmadığı açıktır. Zira onun bu imanı bir maksat, bir heves ve asabiyetten dolayıdır. Allah subhanahu ve teala kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır buyuruyor. Gerek peygamberin kendilerine getirdiği gerçekler üzere düşünmemeleri, ondan yüz çevirmeleri, kendileri için zerre olmayan dünya menfaatlerini toplamaya ve yönelmeleri sebebiyle gerekse peygamberlerin peygamberliğini bildikten sonra onu inkar etmeleri sebebiyle onu nasıl küçük görmüşlerse Allah-u Teala da onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. İsa kim Ali zamanında Yahudi hahamlarından birçoğu böyle yapmışlardı. Dira onlar Allahu Teala'nın ona büyük peygamberliği vermesini çekememişler, muhalefet etmişler, yalanlamışlar, düşman olmuşlar ve onunla savaşmışlardı. Evet. Ve Allah Subhanahu ve Teala Allah ve peygamberine iman edip onların birini diğerinden ayırmayanlara Bununla da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini kastetmektedir. Zira onlar Allah'ın indirdiği her kitaba, Allah'ın gönderdiği her peygambere inanır ve iman eder. İşte Allah Azze ve Celle işte mükafat bunlardır. Evet. 153 ve 154 kitap ehli senin kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Musa'dan da bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Ve bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi. Zülümlerinden dolayı onları yıldırım çarpmıştı. Kendilerine bunca açık ayetler ve deliller geldikten sonra da buzağa tattılar. Nihayet biz onu aslattık ve Musa'ya apaçık bir hütçet verdik. Söz vermelerine karşılık tur üzerlerine kaldırdık ve onlara şehrin kapısından secde ederek girin dedik. Cumartesilere aşırı gitmeyin dedik, onlardan ağır bir teminat aldık. 155, 156 ve 157, 158 ve 159 Sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberlerini Haksız yere öldürmeleri Kalplerimiz perdelidir demeleri yüzünden Doğrusu Allah Küfürlerine karşılık Onların kalplerini mühürledi de Artık pek azı hariç Onlar inanmazlar Küfür etmeleri Ve Meryem'e büyük iftirada bulunmalarından Ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i Öldürdük demelerinden Oysa onu öldürmediler Ve asamadılar ancak onlara İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında ihtilata düşenler ondan yana şüphe içindedirler. Bu husustaki bilgileri ancak zanna dayanmaktan ibarettir. Onu gerçekten özlememişlerdir. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltmiştir. Allah azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona inanacak olmasın o da kıyamet günü aleyhlerinde şahit olacaktır evet kardeşlerim Allah subhanahu ve teala Tevrat'ın Musa'ya yazılı olarak indirildiği gibi Yahudiler aleyhissalatü vesselam'dan kendilerine gökten bir kitap indirilmesini istiyorlar evet ...daha önceki ayetlerde... ...ve bundan sonra gelecek ayetlerde... ...bu Yahudilerin ve Hristiyanların... ...gelen kendilerine Allah Azze ve Celle'nin... ...göndermiş olduğu elçilerde... ...öyle şeyler istedikleri gündeme gelecek ki... ...gökten, sofradan tut artık o kadar çok şeyi... ...Bakara Suresinde de gördük... ...Allah'ı bize göster de inanalım... ...şüphemiz gitsin gibi... ...işte burada da aynı şekilde... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan istedikleri bir şeyler var. Allah Azze ve Celle de onlara geçmişte başları gelen şeyler tek tek tek, tek ne yapıyor? Hatırlatıyor. Peygamberler size gelmişti. Emirleri bildirmişti. Ve siz hep aşırı gittiniz. Ve helak olmanıza sebep oldunuz diyor. Daha sonra da burada onlar sözlerini ne yapıyorlar? Bozuyorlar. Bu bozmaları lanetlenmeleri, kovulmaları hidayetten uzaklaştırılmasını gerektiren günahlar cümlesindendir. onlar kendilerinden alınan sözleri, ahitleri bozdular. Allah'ın ayetlerini yani onun hüccetlerini, burhanlarını peygamberler elinde görmüş oldukları mucizeleri hep ne yaptılar? İnkar ettiler. allah Teala peygamberleri haksız yere öldürmeleri buyurmaktadır ki bu onların Allah'ın peygamberlerine saldırmaları ve onlara karşı suç işlediklerinin çokluğundandır. Onlar peygamberlerden büyük bir çoğunluğunu öldürmüşlerdi. Evet kardeşim, Allah'ın u Teala, doğrusu Allah küfürlerine karşılık onların kalplerini mühürledi buyuruyor. Kalpleri Allah'ın söylediklerini kavrayamadığı için sanki onlar ona mazeret beyan etmektedirler. Zira onların kalplerini mühürledi buyuruyor. Allah ve Teala artık tek azı hariç onlar inanmazlar buyuruyor. Onlar kalpleri küfür, azgınlık ve iman yoksulluğu üzerine devam etmekte. Küfür etmeleri ve Meryem'e büyük iftirada bulunmaları ayet hakkında İbn Abbas'tan Ali bin Ebu Talha şöyle nakletmiştir. Yani onlar Meryem'e zina iftirasında bulundular ve ona iftira attılar demiştir. Evet. Ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden. Onlar kendisi için bu makamı Allah'ın elçisi olma makamını iddia eden kişiyi öldürmüştük demelerindendir. Bu onların bir alayı kabilindendir ki Müşrikler de şöyle demiştir. Ey kendisine kitap indirilen kişi sen mutlaka delisin demişlerdi. <gülüyor> Yahudilerin Allah'ın maneti, kazabı, azabı onların üzerine olsun. Haberlerinden olmak üzere anlattığına göre Allahü Teala Meryem oğlu İsa'yı hükçetlerle ve hidayetle gönderdiğinde Yahudiler Allah'ın ona peygamberlik ve parlak mucizeler vermesini çekemediler. Onun anadan doğma körü, alacalayı iyileştirmesi, Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, Allah'ın izniyle çamurdan kuş şekli yapıp ona üşürmesiyle uçması, gözetlenen bir kuş olması ve bunlara ilaveten Allah'ın ona ikram ederek onun ellerinde icra ettiği diğer mucizeler bu cümledendir. Bütün bunlara rağmen onu yalanladılar, ona muhalefet ettiler ve bütün imkanlarıyla ona eziyet etmeye başladılar. O kadar ki Allah'ın peygamberi İsa onlarla bir de oturamamış ve anasıyla birlikte birçok seyahatler yapmıştır. Onlar bununla da yetinmediler ve o zaman da Dumeşk kralına onu zurnalladılar. bu valisi yıldızlara tapan müşriklerden olup o dine sahip olanlara Yunan derlerdi. Ona varıp dediler ki Beytül Makdis'te bir adam var. Bu kişi insanları fitneye düşürüyor. Onları saptırıyor ve krala karşı tevbasını kışkırtıyor. Kral buna öfkelendi. Kudüs'teki naibine zikredilen bu kişiyi yakalamasını, çarmaha germesini, başına çiviler koymasını ve insanlardan onun eziyetini kaldırmasını yazdı. Mektup Beyt-ül Maktis valisine ulaşınca emre uydu ve Yahudilerden bir grupla birlikte İsa'nın bulunduğu eve gitti. İsa aleyhisselam arkadaşlarından bir grubun sayıları 12 veya 13'tü, 17 olduğu da söylenmiştir. Onların işlerinde bulunuyordu. Günlerden cuma olup cumartesi gecesi ikindiden sonraydı. Hazreti İsa'yı orada kuşattılar. Hazreti İsa olanları hissetip ya onların yanına kendisinin çıkması ya da onların kendi yanlarına girmesinden başka çare olmadığını görünce arkadaşlarına şöyle dedi. Hanginiz benim benzerim kılınırsa o cennette benim arkadaşımdır. Onlardan bir genç buna talip oldu. Ancak Hz. ise onu bu iş için küçük gördü de sözünü ikinci, üçüncü defa tekrarladı her seferinde o genç çıktı ve İsa sen olsun dedi. Allahü Teala ona Hazreti İsa'nın benzerliğini verdi de sanki o hali kapladı. İsa evin tavanından bin pencere açıldı ve Hazreti İsa'yı bir uyku hali kapladı ve o haldeyken göğe yükseltildi, kaldırıldı. Allahü Teala Ey İsa seni öldürecek olan benim, seni kendime kaldırıp yükseltecek olan da benim ayetimi indirmiştir.